ve kullu bid'atin ve allah, Teala, allah yaratmış olduğu azametli mahlukatı tefekkür etmek ve fena-i dünyanın faniliğini düşünmek tefekkür etmek ve ahval-i ahiretin dehşetini korkutucu ahvallerini hallerini düşünmek ve saire bunun dışındaki dünya ve ahiret tefekkür etmek ve taksir-i nefsi ve kişinin kendini Allah Ta'ala'ya karşı ne kadar taksir ehli olduğunu yaptığı yaptığı amelin ne kadar eksik olduğunu düşünmesi ve ve kulun bu şekilde nefsini terbiye etmesi ve hamliha alal istikame ve kulun nefsini sürekli istikamet üzere tutmaya çalışması babu yani İmam bu kadar büyük bir başlık ünvan koymuş bu babla ilgili olarak bir önceki babla bir neyi var bağlantısı var o da ne kulun nefsini ne yapması e, istikamet üzere tutmaya çalışması nefsini oraya yönlendirmeye çalışması ama bundan önce ne var Allah Teala'nın yaratmış olduğu mahluk azim olan büyük olan mahlukatlarını düşünmek tefekkür etmek var ee, Allah Teala buyuruyor ki İmam de burada zikretmiş olduğu ayette. İnne ma a'izuqum biwahide. Ey peygamber insanlara da ki müşriklere de ki sana şair diyen, mecnun diyenlere de ki inne ma a'izuqum Size bir tane öğüt veriyorum, ey insanlar diyor. En taqumû lillâh nasana ve İkişer ikişer ve tek tek Allah'ın dininde ne yapın? Dost doğru olun. Allah'ın amellerini, Allah'ın emrettiği amelleri Yerine getirin. Bunları ikame edin. Ve tefekkeru. Ve düşünün. Tefekkür edin. İkinci ayette Ali İmran suresinin son ayetlerinde ki bu ayetler Aleyhisselatü Vesselam'ı ağlatan ayetler tefekkür edip gözyaşı döküp Aleyhisselatü Vesselam'ın ağlamaktan sakallarının ıslandığı kucağına göz yaşının damlalarının damla, göz yaşı damlalarının döküldüğü, dökülmesine sebep olduğu ayetler bu ayetler. Allah Teala bu ayetlerde şöyle buyuruyor. İnne fi halqi semawati vel ardi ve ihtilaf el leyli vel nahari la ayatin li ulil albab. Allah Teala bize çevremize bakmamızı istiyor. Kendimize bakmamızı istiyor ayetlerde. Fe fi enfusikum afela tubsirun. Sizin kendi nefislerinizde büyük ayetler var. Kendinize bakın. Efela görmüyor musunuz? Yine ayetlerde burada gelecek. Afela yanzuuna ilal ibilikeyfe hulikat. bakmazlar mı nasıl yaratılmış? Ve lessemae keyfe rufiat. Semaya bakmazlar mı nasıl yükseltilmiş? Ya yani Allah Teala tefekkür etmemizi bu Allah Teala'nın yaratmış olduğu bu büyük mucize olan kevni ayetlere bakıp tefekkür edip bir sonuç çıkarmamızı istiyor. Yani önemli olan bir sonuç çıkarmak. Yani İnsanı düşünün, adamanne hani kırmızı kitabın yazarı var ya, ciltlerce dolusu yazmış kitabı. Her sayfasında Allah Teala'nın rububiyetini, nasıl yaratıcı olduğunu, ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu anlatıyor. Adı nasıl bal yapar, öyle değil mi? İşte dağlar nasıl yer yüzüne dikilmiştir, yer yüzünün sallanmaması için sanki bir e, çadıra çakılan ne gibidir, kazık gibidir. Böyle çeşitli çeşitli farklı farklı örnekler vererek allah Teala'nın tek yaratıcı olduğuna kail olarak bunu ispat ederken öbür taraftan da bakıyorsunuz ki cebizlerimi kaybettiğin zaman küçükken biz derdik ki yetiş ya Yani allah Teala bize mahlukatına bakarken, kevni ayetlerine bakarken onlardan ibret almamızı isterken sadece ne büyük yaratıcı Rabbimiz ne büyük yaratıcıdır dememizi istemiyor. Buradan başka bir sonuca ulaşmamızı istiyor. Ve Mekkeli müşriklere de bu köşeye sıkıştırarak, buraya sıkıştırarak diyor ki, yani sizler nasıl olur da, tek yaratıcımız, hayat vereniniz, yeryüzünün tek sahibi Allah'tır deyip de, ondan sonra, doğanızda nidanızda istianenizde, başkalarına teveccüh eder, yönelirsiniz. Yani sizler, benim sizden istemiş olduğumuz, ey, istemiş olduğumuz sonucu varamadınız ey müşrikler. Sizler tenakuz içindesiniz, çelişki içindesiniz. Allah'ın tek yaratıcı olduğunu kabul etmeniz, sizlerin neyi aynı zamanda kabul etmenizi gerekli kılması lazımdı? Söyleyin. Tevhid, ibadet tevhidindir. İbadetin yalnızca Allah'a has kılınması gerekliliğin inancını sizde gerekli kılması lazımdı. Şayet bunu gerekli kılmıyorsa o halde sizin Allahu Teala'yı tek yaratıcı, Rab olarak kabul etmenizin size hiçbir faydası yok. O halde Gelelim kendi yaşamış olduğumuz çağ dönemlere. Şöyle diyoruz, o zaman Ebu Cehil'e ve Mekkeli müşriklere Allah-u Teala'yı tek yaratıcı olarak kabul etmeleri nasıl fayda vermediyse, bununla birlikte ibadeti Allah'a birlemediklerinden dolayı o iman ettiklerini zannettikleri husus onları nasıl mümin yapmadıysa ey bu çağda yaşayan veya bu çağdan birkaç yüz yıl önce yaşamış yahut daha önce yaşamış ey insanlar! Sizler kendinizi, Rabbiniz tek yaratıcımızdır olarak bunu diyerek, diyenler kabul edip, ardından başına sıkıştığı zaman yetiş Abdülkadir Geylani, yetiş ya Hamza diyeceksiniz. Nasıl o dönemki insanlara bu fayda vermediyse, şimdi de size bu ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Çünkü sizden istenilen bu değil. Allah zahallahu burada Mekkeli müşriklere rububiyet tevhidini göstererek, onların bunu nasıl kabul ettilerse, uluhiyet tevhidini de kabul etmeleri gerektiğini ne yapıyor onlara? ispatlıyor Ama onlar akılsız oldukları için, akletmedikleri için Kur'an'ın diliyle bu tenakuzu, bu çelişkiyi, bu tezatı ne yapamıyorlar? Kavrayamıyorlar. Bunun ne kadar bir saçmalık olduğunu anlayamıyorlar. Yani bu yedi kat semayı yaralan Allah senin başın sıkıştığı zaman senin duana icabet edemez mi yani bu bu kadar saçmalık olur mu? Bu ayetlerde diyor ki allah Teala inne fi halkı s-semâti u'ati vel ard göklerin ve yerin yaratılışında ve akfilâfil leyli ve annehâr gecenin gündüzün ardından, yani geceyle gündüzün birbiri ardından gelmesinde l-âyâti li'ulil elbâb l-lub sahipleri ne demek l-lub? Temminden söyledik bir şeyin Aslı özü. İnsandaki o şey nedir? Aslı öz akıl. Akletmek. Onun da Emel ne diyor? Katte olduğunu söylüyor. Akıl sahipleri için ne vardır? Bunların hepsinde birer ayet vardır. Allazine ki bunlar akıl sahipleri kimler bunlar? Allazine zekrûnallâhe kıyamen ve ku'ûdan. Onlar ki Allah Teala'yı ayakta oturarak ve alâ cunûbîn ve yatarak nâbarlâr? Anarlar. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak iki türlüdür arkadaşlar. Mutlak zikir, mukayyet zikir. Her halinde, her anında kalbinle ve dilinle Allah'ı anarsın. <gülüyor> Aleyküm Bir de mukayyet zikirler vardır. Belli bir ibadetle, belli bir zamanla kayıt altına alınmış zikirlerdir. Camiye girerken, camiden çıkarken. Tuvalete girerken, tuvaletten çıkarken rükuda, secdede değil mi? Bunlar da mukayyaz zikirler. İşte bu akıl sahipleri ki ayaktayken, kıyamdayken otururken ve yanları tarafına yatmışken Allah'ı sürekli anarlar. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاءَ وَالْعَضِ Ve tefekkür ederler ve düşünürler. Neyi düşünürler? Semaların, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Ve şu ahkabin ardından derler ki: Rabbana ma halaqta hada batila. Rabbana ma halaqta hada batila. Rabbim, Rabbimiz Allah'ı andıktan sonra bu insanlar, tefekkür ettikten sonra derler ki: Rabbimiz sen bunların hiçbirini ne yapmadın. Boşa halık etmedin, boşuna yaratmadın. Rabbana ma halaqta hada batila. Ancak küfür sahibi olanlar Ancak küfür içinde bulunanlar Allah'a inkar edenler ne derler? Allah Teala diyor ki: "O ma khalaqna's sema'a vel ardha ve Ne gökleri, ne yeri ve ne ne ne yeri ve ne de ikisi arasında hiçbir şey biz bir boşu boş yaratmadık diyor Allah Teala. ذَٰلِكَ Ancak yerin ve göğün başı boş, hiçbir işe yaramadan, böyle tesadüfen, bir görevi olmadan yaratıldığını zannedenler, kimlerin zannıdır? Lalik'e ظَنُّ الَّذ۪ينَ Bu zan, bu inanış, bu sağ kimin inanışıdır, zannıdır? <gülüyor> Zannul lezine Ancak müminler ne der? رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbimiz, sen ne yapmadın, yeri, yeri, gökleri ve yeri boşa, Yaratmadın. Tabi akabinde hemen tevessül ediyor. Elbap, akıl sahipleri. Neyi tevessül ediyorlar? Bakın. Rablerine sığınarak, Rablerine sena ederek subhanek diyorlar. Seni tenzih ederiz. Allah'ım seni tenzih ederiz bütün noksan ve eksikliklerden. Fekina azabenlar. Bizi o halde ne yap? Bağışla, azaptan koru. Tevessülün çeşitlerini sayarken, bununla ilgili yaparken demiştik ki meşru olan tevessülün bir türü de hangisidir? Allah Teala'nın isim sıfatlarını sayarak akabinde kulumuna yapması o isim sıfatlarla Allah'a evet. tevessül etmesi. Obeid ibn Umayr radıyallahu an ibni Hübba rivayet ediyor bu hadisi. Obeid ibn Umayr radıyallahu an, Aşer radıyallahu haya gelerek. Diyor ki, اَخْبِرِينِ اِعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Ubeyd ibn-i Umeyr diyor ki, Aişe radiyallahu anh'a, Bana ey Aişe anamız, ey Aişe radiyallahu anh'a, Peygamber aleyhisselatü vesselam'da gördüğün ve en hayret ettiğin, şaşırdığın şey ney? Onu bana haber verir misin? Sonra Aişe radiyallahu anh diyor ki, Açıklıyor ne ne e, gördüğünü. Diyor, <gülüyor> diyor ki لَمَّا leyleten لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي قَالَ يَا عَيْشَ ذَر۪ينِ اَتَعَبَّدُ لَيْلَةً لِرَبِّي Diyor ki Ayşe radıyallahu anh benim günümün geldiği, gecemin geldiği gün yani Peygamber aleyhisselatü vesselam benim yanımdayken o gece benim yanımdayken dedi ki bana ذَر۪ينِ اَتَعَبَّدُ لِرَبِّي Ey Ayşe beni biraz bırak yani bana biraz izin ver de Rab'bi menabim ibadet edeyim. Kuld tabii diyor ki Aişe Radıyallahu Teala Peygamber'e vallahi qurbaka ve uhibbu ma yesurruke. Ey Allah'ın Resulü ben sana yakınlaşmayı istiyorum, sana yakınlaşmayı seviyorum. Ve aynı zamanda senin mutlu olmanı da istiyorum ey Allah'ın Resulü. Yani sen bundan mutlu olduğuna göre yapabilirsin. قَالَتْ فقام ثم قام الليل. ثم قام Diyor ki Ayşe radıyallahu anh. Sonra Peygamber aleyhisselatü vesselam kalktı. Abdestini aldı. Sonra namaz kılmaya başladı. فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي Diyor ki birden ağlamaya başladı aleyhisselatü vesselam. Ve ağlaması sürekli devam etti. Hatta belle حِجْرُهُ Takir diyor. Göğsü ne yaptı? Islanmaya başladı. قَالَتْ وَكَانَ جَالِسًا Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam oturuyor. Yerinde oturmuş bir şekildeyken. فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلَّ لِحْيَتُهُ Ta ki Aleyhisselatü Vesselam ağlamaya devam etti. Ta ki sakalı dahi ağlamaktan ne yaptı? Islandı. قَالَتْ فُنَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْاَرْضِ Ağlaması yine devam etti diyor. Ta ki yer oturduğu yer ıslandı. Aleyhissalatu selam öyle ağlıyor. Fe Bilal üezzenuhu salah. Bilal gelerek üezzenuhu salah. Namaz için ezan okumak, namaz ezan okumak için geldi diyor Bilal. Fe lemaraahu yebki. Bilal radıyallahu anh peygamberimizi görünce ağlarken görünce dedi ki: Ya Rasulallah, tebki ve kad ghafarallahu leke ma taqaddama min zambika ve ma Ey Allah'ın Resulü! Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını affetti. Buna rağmen ağlıyor musun? Göz yaşına döküyorsun. Yani Bilal radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'daki taabbut, ibadet, abid alametlerini görüyor. Kuşuyu görüyor, korkuyu görüyor. Allah'a olan yönelişi, zilleti, boynu büküklüğü görüyor. Diyor ki sen allah Teala'nın gelmiş geçmiş günahlarını affettiği bir insansın. Yani buna rağmen ağlıyor musun? Diyor ki aleyhissalatü vesselam hepala akunu abdan shakuran Allah'a şükreden bir kul olmayın mı la kad nezalet alayel leyla bana diyor bu gece öyle bir sure indi ki öyle bir ayet indi ki veylun limen qaraaha ve lem yetefekker fiha veylun limen qaraaha bu ayetleri okuyup da demek ki bizim burada okumuş olduğumuz ayetler onlar bu ayetleri okuyup da onları onlar hakkında tefekkür etmeyen kişinin diyor vay haline Vay haline. Sonra aleyhissalatü vesselam okuyor. İnne vel ardi ve vel Bu halde bizler de bu ayetlerle ilgili yapmamız lazım? Hakkında tefekkür etmemiz lazım. İm Devamla İmam Nevi'i rahimahullah sizlere Gâşiye suresindeki ayetleri zikrediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِدِ كَيْفَ Demenin nasıl yaratıldığına onlar bir bakmaz mı? Fırtçın. Büyük varlıklar, yaratıklar. Ama insanın hizmetine sunulmuş. Değil mi? Hatta ona, ona ve diğer bineklere binildiği zaman hangi dua okuyoruz? Subhanel lezi sekkara Hada, ve mâ kunnâ lehu Ne demek? Subhanel lezi sekkara Hada. Bize bunu musakhar kılan, bizim hizmetimize sunan Allah tüm noksan sıfatlardan nedir? Ne Allah-u Teala bize bunu musakhar kılmasaydı, bu deveyi bizim hizmetimize, emrimize, itaatimize sokmasaydı, ama biz ona ne yapamazdık? Güç yetiremezdik. Güç yetiremezdik. Ama şimdi bak böyle küçük bir çocuk bile deveyi önüne alıyor, arkasına alıyor, böyle sürüyor. Kimin musakhar kılmasıyla, kimin hizmetimize amat etmesiyle bu gerçekleşiyor? Elbette ki Allah-u Teala'dır. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Göğünün nasıl yukarı, yukarı kaldırıldığına bakmazlar mı? Onu görmezler mi? وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Dağların yere nasıl çakıldığına, nasıl dikildiğine bakmazlar mı? وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ Yeryüzünün insanlara böyle dümdüz, rahat yürüyebilecekleri bir şekilde kılınmış olduğuna bakmazlar yani. mı? Bunların hepsinde birer ne vardır arkadaşlar? Birer ayet vardır. Sonra İmam Navi rahimehullah diyor ki efelen <gülüyor> yesirun onlar yeryüzünde gezip bakmazlar mı? Keyfe kana akıbetu yalancıların akıbetinin yalancıların sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? İmam Nevi Rahimullah bu ayetlerin ardından bizlere bir hadis zikrediyor ki bizler bu hadisi pardon ayetler diyor ki dua neviz evet İmam Nevi bizlere bundan sonra bir hadis zikrediyor ki bu hadis bize 66. Yavuz Salih'inin 66. hadisinde gelmişti. Hadisi biz açıklamıştık, hadisin zayıf olduğunu söylemiştik. Ee, hadistene diyor, El-Keyyisu men dâne nefsehu El-Keyyisu men dâne akıllı kimse kendini hesaba çekendir. Ve amile lima ba'del ma'ut Ve ölümden sonrası için ne yapandır? Çalışandır, amel edendir. Ve le Aciz. Kimse kimdir? Aciz olan kimdir? Men ittebaa nefsehu men etbaa nefsehu hevahu Nefsini hevası peşinde koşturan ve temennâ alallâhil Ve Bundan sonra da Allah'tan Allah'a temenniler bekleyen, Allah'tan ümit var olandır. Yani ameller işlemeyen, salih ameller işlemeyen, sonra da Allah affeder, gafurlu, rahimdir diyen ancak bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştik. Bundan önceki zikretmiş olduğumuz ayetler ve hadisler bunların yerine geçer kafidir. Bu hafta burada kalalım. Subhanakillâhumla ve hamdik. Eşhedü en la ilâhı lâhânt. Estağfurullah ve tûbileyn.